daha evvel rahmet okunmaz. Dünyada <gülüyor> da evvela Dünyada vata vata verememiştir. Bunlar <gülüyor> yani herkes öğretimler. Başına sağlık. Başına, başına, başına sağlık. Nere? Evet. Eyvallah. Bu şey de benim <gülüyor>